Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinin yani Risaletinin 12. yılında Musab bin Umeyr'i Medine'ye gönderiyordu. Birinci akabiyatına gelenlerle beraber Musab'ını Medine'ye İstan bilgini olarak gönderiyordu. Musab bin Umeyr radıyallahu anh Medine'li mümirlerle Medine'ye geliyordu. Toplumun ileri gelenlerinden ve Resulullah'a ilk fiyat edenlerden Esad bin Zürare'ye misafir oluyordu. Onun evinde kalıyordu. Kısa zamanda Esad bin Zürare'nin evi eğitim merkezi oluyordu. Hz. Musab bin Umeyr'in yol işaretleri ayetler ve hadis-i şeriflerdi. O Kur'an ve peygamber ikliminde yetişiyordu. Mahıl suresinin 125. ayetinde Resulüm sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete erenleri de çok iyi bilir buyuruluyordu. İslam bilgesi Musab, İslam'ın o zarif esaslarını esasların arkasında yatan hikmetleriyle anlamlar dünyasıyla gönüllere sunuyordu. Medine sakinlerine takdim ediyordu. Çok etkin sunumuyla, derin anlamlarla gönüllere yol buluyordu. Gönülleri imanla ihya etmeye gayret ediyordu. Abdüleşetoğulların lideri Sa'd bin Muaz'dı. Yine onların öncülerinden Üseyd bin Hudeyr vardı. Musab'ın Medine toplumunda bir hareketlik gerçekleştirdiğini öğrenmişler ve bundan son derece rahatsız olmuşlardı. Saad bin Muaz, Hüseyde, Medine'ye gelen, zayıflarımızın kafasını boş şeylerle dolduran, evlerimizin içine kadar giren adama git ve buradan kov, bir daha gelmemesini söyle diyordu. Devam ederek, Esad bin Zürare teyzemen oğludur. Eğer aramızda Akrabalık bağı olmasaydı seni göndermez kendim giderdim Fakat onun üzerine yürümem doğru olmaz diyordu Hüseyit mızrağını alıp onlara doğru yürümeye başladı Onun geldiğini gören Esad bin Zürare Musab'a Bu gelen kavminin lideridir Gördüğün gibi yanımıza geliyor Musab eğer oturursa onunla konuşurum diyordu Hüseyin mızrağıyla başlarına dikiliyor ve ağır sözler söylüyordu sizi buraya getiren ne ki? Kalkıp zayıflarımızın kafasını boş şeylerle dolduruyorsunuz. Eğer canınızı seviyorsanız buradan hemen çıkıp gidin diyordu. Hz. Musab radıyallahu anh, alabildiğine sakin ve tatlı bir tebessüm hali içerisinde Usey’de biraz oturup dinlemez misin? Konuşmalarımız hoşuna giderse kabul edersin, hoşuna gitmezse kabul etmezsin. Biz de hoşuna gitmeyen şeylerden sakınırız. Useyd, insaf ettin dedi. Mızrağını dikerek yanlarına oturdu. Hazreti Musab ona İslam'ı anlattı, Kur'an-ı Kerim okudu. Useyd, buna güzel bir sözdür. Bu dine girmek istediğinizde ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Musab radıyallahu anh, alınacağını, elbisenin temizleneceğini, kelime-i şahadet getirip namaz kılınacağını söylüyordu. Hüseyd kalktı, boy abdesti aldı, elbisesini temizledi, kelime-i şehadeti kalbiyle onayladı, dille ifade etti ve iki rekat namaz kıldı. Sonra da arkamda bir adam vardır. Eğer o size tabi olursa, onun kavmi İslam'a koşar diyordu. Hüseyd oradan ayrılıyor, Saat bin Muaz'ın meclisine geliyordu. Saat bin Muaz, Üseyd'in gelişini izliyor ve şunu söylemekten kendini alamıyordu. Allah'a yemin olsun ki, Üseyd bin Hudeyr sizin yanınızdan gittiği yüzle değil, başka bir yüzle geliyor. Sa'd bin Muaz, ''Ne yaptın ey Üseyd?'' diyordu. Useyit onlarla konuştum. Allah'a yemin ederim ki, onlarda herhangi bir aksilik görmedim. Sadece onları sakındırdım. Sa'd, Vallahi sen hiçbir şey halletmemişsin dedi ve onlara doğru yürüdü. Saad'ın gelişini Esad Bin Zürare görünce bu gelen kavminin öncüsüdür. O size tabi olursa onun kaminden bir tek kişi geri kalmaz diyordu. Ve Saad bin Muaz geliyor son derece ağır hakaretlerde bulunuyordu. İslam'ın bülbülü Musab tatlı bir sükunet içindeydi. Biraz oturup dinlemez misin? Eğer hoşuna giderse, razı olursan kabul edersin. Hoşuna gitmezse razı kalmazsan kabul etmezsin. Biz de burayı terk eder gideriz diyordu. Saat insaf ettin dedi ve mızrağını yere dikti ve oturdu. Hazreti Musab bin Umeyir Zuhruf suresinin başından itibaren okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Apaçık kitaba andolsun ki biz anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık. O katımızda bulunan ana kitapta Lehu Mahfuz de mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır. Siz haddaşan kimselerden oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Daha önceki milletlere nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alırlardı. Biz bunlardan daha zorba olanları da helak ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan onlar şüphesiz güçlü olan her şeyi bilen Allah yarattı derler. O size yeri beşik kılmış ve doğru gidesiniz diye yeryüzünde size yollar yaratmıştır. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla kupkuru ölü beldeye hayat veririz. İşte siz de böylece mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Buruluyor. Saat bin muaz kendinden geçercesine dinliyordu. Ayetler bütün varlığını kuşatıyordu. Bugüne değin böyle bir şey duymamış dinlememişti. Bunun bir insan sözü olamayacağını hemen anlıyordu. Gönlü açılıyor. Ayetler gönüle inşirah veriyordu. Ayetlerin manaları aklını kuşatıyordu. Saat siz Müslüman olmak ve bu dine girmek istediğinizde ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Mus'ab radıyallahu anh, boya ahdesti alacaksın. Elbiseni temizleyeceksin, kelime-i söyleyeceksin ve namaz kılacaksın diyordu. Saat bin Muaz, söylenenleri yapıyor ve hemen kavmine dönüyordu. Şöyle konuşuyordu, Ey Abdullah aranızdaki konumumu nasıl biliyorsunuz? Onlar Efendimiz, liderimiz, görüş bakımından en iyi olanımız ve karakter, istişare ve akıl bakımından en bereketlimiz olarak biliriz. Saadun Muaz, Allahu Teala ve Rasulüne iman etmedikçe erkeklerimizin ve kadınlarımızın konuşması bana haram olsun diyordu. Bu sözler üzerine. Abdüleşel oğulları dalga dalga iman iklimine koşuyor ve İslam'la şerefleniyorlardı. Bugünlerde Cuma namazı farz kılınıyordu. Ama Mekke'de kılınması mümkün değildi. Medine ortam olarak buna hazırdı. Peygamber Efendimiz Cuma namazının farziyetini Medine'li müminlere bildiriyordu. Müminler yeni bir güzelliğe kavuşuyorlardı. Cuma namazı gibi büyük bir nimete vasıl oluyorlardı. Müminler bir bayram iklimine giriyorlardı. Müminler cumaya hazırlanıyordu. Temizliğin her türlüsünü yapıyorlardı. Daha bir güzel giyiniyorlardı. Gönüllerinde dalga dalga bir ibadet heyecanı oluşuyordu. Daha geniş bir cemaat oluşuyor, nice kardeşleriyle buluşmanın heyecanını yaşıyorlardı. Müminler namazda saf saf oluyorlardı. Melekler misal oluyorlardı. Zira melekler de huzurda saf saf olurlardı. Meleklerin saf saf oluşunu yeryüzünde müminler gerçekleştiriyorlardı. Müminler omuz omuza olurlardı. Bir yanıyla melekler misaliydiler. Bir yanıyla yeryüzünde Hakkın ordusuydular. Saflar halinde bir İslam ordusuydu. Cuma namazının bağrında bir de hitap vardı. Mü'minler için haftanın konuşması gibiydi. Konuşan bir de İslam'ın bilgesi Hazreti Musa bin Umeyr olursa, artık o mü'minlerin kalpleri kuşlar gibi kanatlanır, kanat çırparlardı. İslam bilgesinin konuşması mü'min yüreklere badı sabah gibi eserdi. Ya da bir şelale gibi tatlı bir ritimle akardı. Gönüller buğulanırdı, gözler yaşarırdı. Gönül kulaklarıyla bilgeye kilitlenirlerdi. İslam'ın bilgesi Kur'an ve Peygamber ikliminden esintiler getirirdi. Kalpler bütünleşirdi. Kalpler ayağa kalkardı. Dalga dalga açılırdı. Birbirleriyle bütünleşirlerdi. İmanın harmanladığı kalpler, Allah'ın zikriyle dalga dalga olan kalpler iman ikliminde bütünleşirlerdi. Müminler birbirlerine nasıl da düşkünlerdi. Onlar kardeşlerdi. Bir yapının tuğlaları misaliydi ya da bir bedenin hücreleri gibiydiler. Birisinin canı yansa cümlesinin gönlü dilhun olur, hüzün ılgıtılgıt ılgıt eserdi. Mü'min yüreklerde hazan yerlere esmeye başlardı. İstan bilgesinin konuşması mü'minlere can olurdu, canlara can katardı. İmanlarına iman katardı, mü'min olmanın engin derinliğini terennüm ederlerdi. Konuşmadan sonra namaz başlıyordu. İslam bilgesi mihraba geçiyordu. Kur'an'la donanmış İslam bilgesi en önde yerini alıyordu. Tekbirle namaza başlıyordu. Kitabın anası, kitabın girişi olan Fatiha suresini okuyordu. Harflerin çıkışı bir akış halindeydi. Kelimeler tane taneydi. Bilge surenin manalarına göre okuyordu. Ayetlerin anlamları kalbinden alev alev çıkıyordu. Mümin yüreklere dokunuyordu. Cuma namazında farzını kılarken rabbani bir iklime giriliyordu. Rabbi rahime kul olmanın derin bir huşusu huzuru yaşanıyordu. Kalpler inceldikçe inceliyordu. Kalplerin duyarlılığı yükseliyordu. Bu yüksek kalplerin duyarlılığı süreç içerisinde bir medeniyet oluşturuyordu. İslam medeniyetini gerçekleştiriyordu. Hoşça kalın.